tufetül fukadı da bu naklediliyor, ee, kadının ezan okuması mekruhtur ama iade edilmez ifadesi e, geçmiştir. Böyle olduğu halde müteahhir ulema, e, İmmu yapılan farklı rivayetlerle tercih edilen görüşün ezan, e, eğer bir kadın ezan okumuşsa bu ezanın iade edilmesinin gerekliliğinin üzerine vurgu yapmışlardır.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 Hatta İmam Muhammed Rahimullah'a göre farz ile değil sadece sünnet dahi terk edilmişse öyle vaktine kadar o sünnet yine kaza edilmelidir. Ee, İmam Muhammed Muvatta isimli eserinde İmam Malik'ten üayet etmiş olduğu Muvatta da bunu dillendirmiştir. Yani görüldüğü gibi müekke sünnetler bile kendi arasında aynı değildir. Burada da şimdi mekruhtur derken ya tahdimiye tenzihi şeklinde algılamamız doğru değil. Çünkü tenzihi mekrut demek e, aslında e, cavazdır, labestir. Yani zıttın mahbubtur, sevilenin zıttıdır. Ama herhangi bir günahı e, gerektiren bir durum değil. Oysa buradaki mekrutluluk ise böyle değil. E, zıttın mahbubun ötesinde yasaklanan menyun an olan bir işlemdir.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 e, ikinci hayyal el felah ifadesine geldikten sonra bir ilavede bulunur. O ilavede as e, salatu hayrun manaca namaz uykudan hayırlıdır. E, bunu iki kere söyler. Bununla alakalı Munkemul Kebir'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün sabah namazında hücresinden camiye gelmiyor. Hazreti Bilal Radiyallahu Teala'nın ezan okuyor.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 İkinci hayaller felattan sonraki zikredilmesi bu Sünnet'tir, bu bizzati ezanın içinde olan ifadedir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzati takdir etmesi ve Hazreti Bilal radıyallahu tenahın bunu okumasını söylemesi buna delil olarak gelmiştir. Ee, devam edelim. Vayteras selu fil ezan, vayyapturu fil ikame. Ezanda her iki kelime arasında sekte yapması.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 Ezan dediğimiz gibi aslında namaz vaktinin girdiğini bildiren bir ilandır. Namaz vaktinin girmesi ise tamamıyla vakti endeksidir. Yani namazda nefsil ül vücub diye tabir ettiğimiz veyahut da vücub eda diye tabir ettiğimiz namazın edasını farz kılan vaktin girmesidir. Vakit girdiği zaman kişi o namazı eda etmekle mükelleftir. Mücerred ezan değil.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 Zira dediğimiz gibi ezan İhlam'dır. Oysa vakit girmeden önce okunan ezan ise e, şaşırtmaktan başka bir şey değildir. İnsanların şaşırmasına sebep verecektir. Ee, İlla fi ezanil fecir indebi Yusuf. Ancak sabah namazının ezanı noktasında İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'ın farklı bir görüşü vardır. Çünkü i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre sabah namazında imsak vaktinden önce ezan okunması caizdir.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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İyak nəgbed ve iyak nəsteyin. İhdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال